477, numaralı konu, kadınların, kocalarının hakkını itiraf ve onlara itaat etmelerinin cihada denk olması, evet, bir hanım Hazreti Peygamber'e geldi ve, ey Allah'ın Resulü, ben kadınların sana gönderilen elçisiyim, şu cihada Allah erkeklere farz kılmıştır, eğer zafer kazanırlarsa ecir alırlar, eğer ölürlerse Allah katında diridirler ve rızıklanırlar, biz kadınlar ise bunların hizmetlerini görüyoruz, acaba bu işte bizim payımız nedir, diye sordu, Hazreti Peygamber Cevap olarak, kadınlardan hangisine rastlarsan ona söyle ki, kocasına itaat etmesi ve onun hakkına hürmet göstermesi erkeklerin cihadına denktir, fakat siz kadınlardan bu işi yapan pek azdır, buyurdu.